Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Müziğin Başka Tölüsü'nün bir başka bölümünde yine Sumru Arüren'le beraberiz Sumru. Merhaba. Merhaba İlksancığım. Nasılsın? Hoş geldin Keda, kere iyiyim. Sen? Çok iyiyim. Konuklarımızla birlikte olunca daha da keyifliyim aslında. Dışarıdaki sohbeti tadında bıraktık. Burada devam edelim diye sevgili Aykut Köksal ve sevgili Tolga Tüzün aramızda. Evet Yaşibe Bey tasarım çalışmalarının 23.sü hakkında. Buradalar müzikte açık yapıt ve grafik notasyon yani başlığıyla 15 gün süresince gerçekleştirilmiş. Evet müziğin başka türlüsünün bu yeni geyin dönemi içerisinde farklı bir içerik sunacağımızı en başından söylemek gerek zannedersem. Ve hemen e, bir web sitesine yönlendirelim izleyenlerimiz istersen konuşmaya başlamadan evvel konuklarımızla. E, sen oradan daha rahat okuyabiliyorsun www Evet, Yashi Bey nasıl ya. yazıyoruz? Sayları mı yoksa şu En altta, evet. Lütfen. Evet. Çünkü burada content .yudu .com. Şey o başka bir şey. şey evet. Tamam. Orada e, oradaki Hı -hı. E, tamam. adrese Hı -hı. girdikten sonra sunumlara Hı -hı. E, girmeleri ve sunumlarda da 23. sunumu Hı -hı. yakalamaları Hı -hı. gerekecek. Yani konuşmamızı iyi izlemeleri için. Hı -hı. Evet. Web linki Yashi Workshops. Nokta, com. Ee, burada şu ana kadar Yahşi workshopların bütün içeriği e, web'e koyulmuş vaziyette. Buradan 23. çalışmaya gitmek gerekiyor. Sunumlardan 23. çalışmaya gidecekler. Evet disiplinler arası bir e, atölye olduğunu en başında söyleyelim bunun. Dolayısıyla görsel kısmı e, eksik olan dinleyicilerimiz için biraz takip etmesi zorlu olacak. O yüzden bu web adresini en başta söylemek sağlıklı olacaktır. Evet açık yapıt belki üzerinde ayrıca konuşmak gerekir ve grafik e, notasyon. Şimdi Yahşi Bey e, de gerçekleşen atölyelerden başlayalım. En dışarıdan içeriye doğru gideriz. E, belki neler oluyor? Yahşi Bey'de? Yahşi Bey nerede? Bir kere oradan başlayalım Aykut Bey. E, siz nasıl e, ikinci atölyenizde zannedersem? Ben i̇kinci atölyemde. Evet. Yahşi Bey dikilinin bir köyü. E, Emre Sena'nın Orada kurduğu bir vakıf var. Kar amacı gütmeyen bir vakıf, bir oluşum. Ve tasarıma yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Farklı tasarım disiplinleri, mimarlıktan grafik tasarıma, endüstri tasarımına kadar uzanan alanlarda ve öğrencilere yönelik tasarım çalışmaları yine gerçekleşiyor. Kaç yıldır var... Epey oldu galiba. Evet sanıyorum. 2000'lerin başından e, beri midir? Bu e, kadar eski değil. Aslında şu anda da... E, 2009. E, evet. evet, Hı, evet tamam. e. Ben sanki daha eskimiştim. Yok hayır. 2009'dan da eski olması lazım. Çünkü e, ilk atölye çalışmasını ben 3 e, yıl önce gerçekleştirmiştim. Mümkündür. E, galiba daha eski yani 4-5 yıllık bir... E, geçmişi var. Geçmişi var. Evet dediğim gibi tasarım disiplinlerine e, odaklı ama diyeceksin şimdi biz müzikten söz edeceğiz ne e, ilgisi var e, biraz e, bu atölye çalışması olan anı yani okul dışındaki öğrenci yönelik atölye çalışması olan anı e, ben disiplinler arası çalışmalarla değerlendirmeyi eyledim isterseniz ondan ilk çalışmamdan biraz söz edeyim De, belki lütfen, buna da lütfen. daha rahat geçeriz İlk çalışma 3 yıl önce gerçekleşmişti. Orada mekansal müzikti konusu, atölyenin temel hı hı. konusu. Kompozisyon öğrencileriyle mimarlık öğrencilerinin birlikte katıldığı bir atölye çalışmasıydı. O çalışmada bana atölyenin eş yöneticilerini, Mene olarak atölyenin yönetiminde Mehmet mutlu ve Hasan Uçarsu eşlik ettiler. Açık radyo dinleyicileri tanırlar muhakkak. Hem Nemutlu hem Uçarsu yıllar önce programlar yapmıştı burada. Her ikisi de kompozitör. Genç kompozitörler. Mimar Sinan Üniversitesi'nde de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatorluğu'nda evet, öğretimi evet. e, Ve o çalışma gerçekten oldukça yoğun bir çalışmaydı ve Doğrusu tatmin ediciydi de. Yine aynı biraz önce İkse'nin linkini verdiği siteye girildiğinde 11. sunuma gidilirse, o 11. <gülüyor> sunumda o mekansal müzik çalışmalarının sonuçları görülebilir, katılmışları ve sonuçları görülebilir. E, bu kez işte aradan o ilk atölye çalışmasından sonra 2 yıl geçmişti, geçen yaz yaz bu açık yapıt ve grafik notasyon çalışmasını gerçekleştirdik. Bu kez yine bir tasarım disiplini ama bu kez grafik tasarım disiplini devreye girdi ve tasarımcılarla müzik insanlarını müzik öğrencilerini bir araya getirdik. Bu kez hatta İlk çalışmada daha çok proje üretme ağırlıklıydı. Her ne kadar mekansal müzik atölyesinde Hasan Üçarsın ve Mehmet mutlu atölyenin ilk günlerinde orası için, o mekan için birer müzik beslediler ve onlar seslendirildi ama o aslında atölyenin içinde... Bir, bir, bir, bir tür mekansal müzik örneklemesi yapmak için gerçekleştirilmiş hmm. bir çalışmaydı. Atölyenin kendi e, katılımcılarından istenen bir çalışma değildi. Daha proje düzeyinde kaldı diğer çalışmalar. İşte e, kompozitörlerin ya da kompozisyon öğrencilerinin belirledikleri konseptler doğrultusunda mimarlık öğrencilerinin hmm. e, o müzikler için e, o mekan müziklerin müzik konsepti yani. doğrultusunda mekan tasarlamaları şeklinde gelişen çalışmalardı. Şahane. Evet oldukça ilginçti ama bu kez daha da ilginç oldu ve, ve bence e, içerik açısından bir bakıma daha kapsamlıydı. Çünkü bu kez e, müzik müziğin icra edilmesini de e, hedefledi e, bu çalışma. E, önce e, çalışmanın nasıl e, örgütlendiğini, grubun nasıl örgütlendiğini söyleyeyim. Bu, bu, bu kez üç tane... Ee, eş yönetme benim dışında üç eş yönetmeni daha vardı atölyenin. Yani aslında dört kişi atölyeyi evet. yönettik. Ee, Mehmet'le Mutlu yine vardı. Ee, sevgili Tolga vardı şimdi aramızda. Şimdi sessiz ee, duruyor. Şimdilik. Sessiz duruyor. Belki <gülüyor> e, Tolga'nın da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu müzik bölümü müzik başkan da başkan başkanı lazım. olduğunu anımsatalım. Muhakkak biliyordur dinleyicilerimiz ama yine de anımsatalım ve bir de yine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzikoloji bölümünde öğretim üyesi olan Kıvılcım Yıldız hı hı. E, katıldı ve dört e, kişinin yönetimiyle atölye e, gerçekleştirildi. 15 gün sürüyor değil mi? Her otelde. Evet, 15 çok güzel gün. bir zaman. Yani. O, oldukça iyi bir zaman. E, rahat rahat mı böyle yoksa çok tempolu mu geçiyor? E, tempolu, tempolu, çok tempolu. Ee, oldukça da zamanı her iki atölyede de e, zamanı e, e, çok yoğun e, kullandık. Tarihi ne zaman? 2010 Temmuz ay mıdır? Hemen tam söyleyeyim. 2010, 16-30 Temmuz arasındaydı. Tamam, tamam. 16-30 Temmuz arasında 2010 yılında. Ee, şey, bu arada e, siteyi verdik. E, çok da merakta bırakmayalım ya da ortada mı bıraktık acaba? Şimdi tam hatırlamıyorum tam nasıl söylediğimizi ama bu e, bu burada görecekleri notasyonların seslerini dinleyecekler. Tabii tabii. Zaten, tabii, tabii. Oraya geçeceğiz daha. Evet, o yüzden de testi özellikle verdik. O yüzden testi özellikle evet, verdi. verdik. Evet. Özellikle verdi. evet. Benim bir sorum olacak aslında. Disiplinler arasılıkla ilgili bir şey. Az evvel eserler için mekan üretiminden bahsetmiştiniz. Bir önceki ile ilgili. Burada da aslında onu tam eserler için mekan üretimi e, tanım çok doğru olmayabilir. Çünkü Hı. Ee, oradaki mekansal örgütlenme hı hı. E, yapıtın oluşturduğu gerçekliğin bir parçası. Yani yapıt ancak ve ancak o mekan örgütlenmesi ile birlikte var. Hı -hı. Ee, yoksa ortada Hı -hı. bir soyut bir e, müzik yapıtı var. İşte mekan. Unutma. Evet. E, ondan sonra tasarımcı da gelir. Ben bu eseci nasıl bir mekan tasarlayayım demiyor. O kompozitörün Hı -hı. E, belirlediği kavram doğrultusunda e, mekan zaten mekanın örgütlenmesi yapıtın bir parçası. Evet. Yapıt ancak onunla birlikte var. Ama ...onu fiziksel tasarıma aktarmada mimar devreye giriyor. Bir Anladım. tür... E, yani Ortak çalışma. Ortak şey. çalışma. Bunun örnekleri var aslında müzik Hı -hı. tarihinde. Ben e, çok bilinen, çok popüler bir örneği söyleyeyim. O da Luigi Nono'nun Prometeo Operası. İşte Luigi Nono e, Prometeo Operası'nı... E, e, ...böyle bir mekansal konsept üzerine oturtur. Hı -hı. Ve e, yine... E, e, ...günümüzün önemli mimarlarından biri olan Renzo Piano'ya gider. Renzo Piano, Nono'nun belirlediği konsept doğrultusunda o Prometeo için mekanı tasarlar. Ama konsept Nono'nun belirlediği konsepttir. Hı hı. O, onu, o konsepti belli bir fiziksel tasarıma aktarır Renzo Piano. Peki burada notasyonun esasında. Bu tabii bu, tabi, bu evet. dediğimiz mekansal evet, müzik. Tabii, mekansaldı. Yan yana konuşuyoruz. Belki şeyler tabii, tabii. o mekansal müzikte bu iş şimdi açık yapıt Hı. ve grafik notasyon. Evet. De açık grafik yapıt notasyonun ve... peki eseri yönlendirmesi nasıl e, oluyor? Orada tasarımın getirdiği avantaj. Niye grafik notasyon ne? devreye evet. giriyor? Aslında ondan söz etmek e, Lütfen. Lütfen. lazım. Şimdi e, biliyorsunuz e, 20. yüzyıl müziğinin getirdiği en önemli değişim normları 17. yüzyılda hemen hemen kesinleşip 18. yüzyılda belirli bir kuramsal plana aktarılmış olan batıdaki tonal armoninin çözülmesiyle birlikte müziğin bir tür o kısıtlardan o normlardan kurtulup özgürleşmesiyle birlikte hı hı. E, ortaya çıkan yeni bir müzik bağlamından e, söz edebiliriz 20. yüzyılda. E, müziğin e, bestelenme, yazılma sürecinde kullanılan araç ise hepimizin bildiği gibi notasyondur. Hı hı. Ne ki klasik notasyon, konvansiyonel notasyon 20. yüzyıl öncesi müziğin, o demin sözünü ettiğim tonal armoninin normları çerçevesinde var olan müziğin yazıya geçirilmesi için vardır. Özgürleşen, artık o kısıtlardan kurtulan müziğin, müzik artık o e, grafik notasyonu da reddetmeye başlar. Bir yerde de o grafik notasyon e, o e, yeni müziğe, ...yetmemeye başlar. Bu özellikle... ...1950'ler modernizminde... ...50 sonrası... E, ...müzik üretiminde çok net olarak... E, ...ortaya e, çıkar. Yani... E, ...özgürlük düşüncesi... ...belirsizlik... ...düşüncesi, rastlamsallık... ...rastlamsallığa müziğin... E, ...kendini açması... ...ve en önemlisi... ...kompozitörün yaratım sürecine... ...icracıyı ortak etmesi. Belki de bu en önemlisi... Yani artık e, kompozitör bir tanrı kompozitör değildir. E, e, e, Tırnak içinde klasik müzikte Hı -hı. olduğu gibi e, o yaratım sürecinin içinde icracı da vardır. O da katılmaktadır. Hı -hı. Bütün bunlar e, açık bir notasyonu e, gündeme getir. Halbuki klasik notasyon kapalı bir notasyondur. Orada her şey, bütün parametreler sıkı sıkıya belirlenmiştir. Süre para, e, belirlenmiştir, yükseklik belirlenmiştir, çalgılar e, e, tanımlıdır vesaire vesaire. Halbuki e, özgür ve açık e, bir üretim, icracıyı da devreye katan, hatta çoğu kez icra aşamasında e, belirli bir kesinlik kazanan her icradan icraya da doğal olarak farklılıklar taşıyan müziğin hı hı. E, kompozitörün o müziğin e, tanımlamasında aynı şekilde özgür ve açık bir notasyona ihtiyacı vardır. Tam burada şöyle bir şey sorayım mı Tolga Tüzün'e? Hı hı. E, Tolga sen de açık notasyon kullanıyor musun Kullan eserlerinde? Yani. Ee, komple açık notasyon kullandığım eserlerim nispeten daha az ama e, genelde hem konvansiyonel notasyonu hem de açık notasyonu beraber kullanmaya çalışıyorum. Çünkü e, bir kere bunlar farklı tınıları var. Yani Aykut Hoca'nın biraz önce söylediği sebeplerden e, yola çıkarak tarihsel evrimine baktığınız zaman zaten bu tınısal farklılığı da bütün 20. yüzyılın müziğinde görebilirsiniz. 1912'lerde Henry Cavill'ın... Piyano tınılarıyla yaptığı çalışmalar ilk başta notanın tasarımının içine yavaş yavaş sızmaya başlamış konvansiyonel notasyon dışında bir yazım tekniklerini ilk defa sunuyor. Baktığınız zaman işte cluster denilen yan yana notaları şey yapmak için en tepeden en alt notaya bir çizgi kalın bir çizgi çekmeye başlıyor. O konvansiyonel notasyonun içinde olan bir şey değil. İhtiyaç hem de tınısal bir ihtiyaç. Zorla kendini notasyona dayatmaya başlıyor ve notasyon giderek esnemeye başlıyor. Zaten 20. yüzyılın bütün şeyine baktığınız zaman bu notasyonun esnemesinin geldiği hmm. bir noktadır aslında. Ama 50'lerde tam bir özgürleşme ortaya çıkıyor. Tabii. 50'lerle beraber gelen şey bunun artık aslında grafik notasyonun konvansiyonundan oluşturmaya başlaması belli bir çevre için. Özellikle avantgard çevre için grafik notasyonun belli bir konvansiyonu oluşturması ve bununla ne yapabiliriz'i ciddi anlamda düşünmeye başlamaları. İlk başta aletler, araçlar geliştirildikten sonra şimdi bir tasarım olmaya başlıyor. Açık yapıtla bu beraber birbirini hı hı. besleyerek buradan hı hı. aslında gelişiyorlar. Ama Tolga'cığım söylediğinden belki şu anlam çıkabilir. Onu belirli şey yapalım. Eee Grafik notasyonu bir konvansiyon oluşturmasından grafik notasyonun kendi içinde katı normlar belirlemiş olmasını anlamıyoruz. Hayır. hayır, ha, hayır. Yani şu, hayır. şuna dönüşüyor hatta bununla ilgili bir şey e, e, anlatma, söylemek istiyorum. Aslında bu atölye çalışması başka bir çalışmaya yol açmıştı. Yeri gelmişken onu söyleyeceğim. E, grafik notasyon her kompozit, kompozitörün Kimi kez de her bir kompozisyonu için tek defalık e, ayrı bir e, e, notalama e, dizgesi oluşturmasını da getirir. Yani hı hı. klasik notasyonda olduğu gibi e, bir anonim dizge yok ortada. Ha, şimdi... O anonim dizgeyle herkes ama şöyle bir şey çıktı ortaya. Ben hemen şunu ayraç içinde söyleyeyim. Bizim atölye çalışması çıkar ayraçtan öyle söyle. E, e, peki, o zaman çok uzun, kullanmıyoruz. O zaman ben. çok uzun sürebilir ama vaktiniz varsa sorun değil, değil. Şimdi bizim e, bu atölye çalışmasına katılan e, mimar Sinan'ın grafik tasarım bölümünde öğrenci olan Ferhan Dayıoğlu oldu. Bu atölye çalışmasından sonra diploma projesini yapacaktı ve atölye çalışmasında konu onu çok sardı hmm. ve o diploma çalışmasında bunun peşine düştü. Ben öyle bir e, grafik notasyon dizgesi oluşturayım ki aynı klasik konvansiyonel notasyon gibi çağdaş bir besteci onunla açık yapıt üretebilsin hmm. E, hmm. Ve, hmm. ve ve ve diploma projesini bunun üzerine kurdu. Hatta o sistemi kurdu, e, o kurduğu sistemle Mehmet'le mutlu bir küçük alıştırma yaptı ama daha çok yine bizim atölyede yer alan Yunus. E, Yunus evet. Yunus'tu değil mi? Hmm. Yunus Kencer. E, Yunus Gencer bir e, parça besteledi. Ve sevgili Tolga çok büyük bir zerafetle e, yönetti parçayı e, hmm. yine Mimarsal Üniversitesi Üniversitesi'nden ve yine Tolga'nın öğrencilerinden de e, kişilerin katıldığı küçük bir e, topluluk e, yorumladı ve diploma projesini bu şekilde sundu. Yani evet, diploma projesini hem o sistemi sundu hem de onun yanı sıra o, o sistemle e, beslenmiş bir yapıtın icrası yer aldı. Yani kapatabiliriz paraydı. <gülüyor> Peki gene parantezi koydun. Peki ben burada şey merak ediyorum. Evet. Şimdi bu tam da senin söylediğin gibi konvansiyonel notasyonu kullanmadığın zaman... ...demek ki kendin eğer bunu yapamıyorsan birisiyle birlikte mi çalışmak durumundasın? Bir tasarımcıyla yoksa... Yok böyle yani, bir şey yok. Hayır, böyle tem bir evet, iş yani... bir birliğine mesela... Ben senin üzerinde soruyorum. Hı. Yani sen kendi notasyonunu kendin mi yaratıyorsun. Genelde müzisyenler böyle mi yapıyorlar? Yoksa yani şimdi burada böyle bir atölye var ya yani birlikte... Çalışmak ve bakmak üzerine. Bu, bu kavram tamamen bu atölyeyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram. Anladım. Ben şimdiye kadar şey, Tolga da herhalde bilmiyordu. ya yani Bütün kompozitörler kendi unutasyonlarını Kend, tamam, kendi oluştururlar. Onu çok merak ettim. Kendi yani oluştururlar. Ama gidip ilk başta e, böyle dedi? bir şey yapmaya karar verdiğin anda zaten başka şeyleri yapmaya karar verdiğin zamanki gibi gidersin. Daha önce başka insanlar ne yapmış diye bakarsın. Ben de at, alıp başka insanların ne yaptığına bakarım her eserde. Hatta şöyle bir kendimi hatırlatmak üzere de müzik tarihindeki değişik notasyonlara bakarım. Belki Rönesans notasyonu o işime yarayacaktır o eser için. Evet. Nereden bileyim? Evet. Biliyorum tabii. Yaramayacaktır ama olsun. Genelde <gülüyor> ka kafa açıklığı olarak onu da işin içine katmamazlık tamam, etmemek Bunu lazım. hemen not edelim bir ee, Ve ben bazı bestecilerin bazı sembolleri kullanma biçimi benim o anda yapmak istediğim müziğe daha uyuyordur. Onları alırım. Ama bazıları da yoktur benim yapmak istediğim müzikal fonksiyonlarla ya da tınlarla ilgili semboller. O zaman onları da yaratmak durumundayım. Ha, bu workshopta tasarımcılar ve besteciler beraber çalıştığı için bu sembolleri yaratma ve sembollerin işlevlerini yaratma fonksiyonu ortak bir fonksiyondu. Kolektif bir fonksiyondu ve hatta bunların geri dönüşlerini de derhal öğleden sonra çalgıcıları çaldırarak alabiliyorlardı. <gülüyor> Tabii, yani. Oraya gireceğiz. Birebir yani. bir, bir e, kodlama çalışması da vardı orada. İster istemez e, benim öyle bir lüksüm olmuyor. Besteci hmm. olarak ben e, şeyi beklemek zorundayım. icra'yı beklemek zorundayım. Ama e, kendim kullanırken her zaman e, kendim yaratıyorum. Bilgisayarda bazen bu sembolleri yaratıyorum ama e, tasarımcı olmadığım için mesela bilgisayarda bu sembolleri yaratmak bazen bana çok güçlük veriyorsa hmm. oturup elle Eli, e, yazıyorum sessiz. bu şeyleri ve hatta ikisini de karıştırıyorum. Bilgisayarda konvansiyonel notasyonları yazıp sonra üzerine çiziyorum. Şimdi kom e, besteci e, kendisi grafik notasyonu belirlediği zaman doğrudan doğruya bu sistem benim işime nasıl yarar sorusunun peşine düşüyor. Ama hmm. unutmayalım ki. Eğer grafik notasyondan söz ediyorsak biz görsel gerçeklikten söz ediyoruz demektir. Hı hı. O zaman o görsel gerçekliğin tabii ki e, içerdiği bir estetik boyut var. Şimdi e, genellikle kompozitörü bu çok ilgilendirmeyebilir ya da bazı durumlarda ilgilendirebilir. Bazı durumlar dediğim ya bu Earl Brown gibi örneğin çok doğrudan doğruya o notasyonun e, gerçekten de estetiğiyle ilgilenen kişi olabilir ya da John Cage gibi zaten pek çok disiplinle uğraşan, zaten çağdaş sanat üretiminde içinde olan bir kişi. Mesela Cage'in grafik notasyonları özellikle mezostikler için yaptığı grafik notasyonları her biri adeta bir grafik tasarımcının elinden çıkmış tipografi çalışması uh -huh. gibidir. Şimdi bu atölyedeki mesele şu idi. Bu atölye iki disiplinden... Yani kompozisyon, kompozisyon öğrencileriyle grafik tasarım öğrencilerini bir araya getirirken soruyu da şu şekilde ortaya koydu. Ya da meseleyi şöyle sorunsallaştırdı. Demek ki grafik notasyonun bir de e, görsel estetik e, yanı, var. yanı var. O zaman evet kompozitör ana konsepti belirlesin ama bunun görsel karşılığını değil ses dünyasındaki karşılıklarını yükseklik tını vesaire gibi parametreleri tanımlasın ama bunun karşılığını o estetik boyutu da e, düşünerek tasarımcı bulsun. Ya yani o şöyle evet. bir ortak çalışma. Evet. Atölyeyi ayrıntılandırmadan önce sanırım araya girmek zorundayız. Evet. <gülüyor> evet. Çok konu hem kendini böyle giderek açan açık notasyon açıyordu yani böyle. Ee, çok keyifli gidiyor sohbet evet, ama... Gene de görsel de dönme imkanı lazım. vereceği için belki evet. aradan sonra atölyeyi içeriyle devam edebiliriz. Yani programın ilerleyiş şekliyle. Bu sırada bu arada da yasiworkshops.com adresini açmak için zamanlı olabilir. Evet, e, orada istemiş. sunumlardan 23. sunuma geçilecek. Evet, birazdan devam edeceğiz.